ve ufovuz amri ilá Allah. İnná Allah bāsiru mīl-ʿibād. Allāhumma sallu wa sallim wa barik ʿalá sīyidinā Muḥammad wa ʿalá aali. Adadak māllillāhi vaka mā yaliq bi māll. Wa adad in Nefsimizin ve şeytanımızın şerrinden bizleri masûn ve mahfuz eyle. Tevfikatü subhaniyen her halükarda bizlere refik eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiya eyle. Amin. ve hurmeti seyyidil mürselîn. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, son haftaya kadar birkaç hafta içinde sizlere erkanı, farzları, vacipleri, adabı üzerinde durmadık. Ama namazın ehemmiyeti üzerinde durduk. İktidar nisbetinde, Cenab-ı Hak'in inayeti nispetinde bir şeyler anlatmaya çalıştık. Başka vesilelerle namaz üzerinde durma binaen, daha doğrusu onunla iktifaen, onu o kadarlıkla kestik, bir tarafa bıraktık. Cenab-ı Hak içimizi namaz, aşk, şevk ve neşvesiyle doldursun. Bizden evveliyetle istediği namazı onun boyuna ve bosuna göre edaya bizleri muvaffak kılsın. Namazdan sonra, daha evvel kararlaştırdığım husus zekat hususuydu. Onu anlatmayı düşünüyordum. İslam'ın beş esasını, beş rüknünü anlatmaya karar verdiğimi size arz etmiştim. Mevsim hac mevsimi olduğu için namazdan sonra haccı şayet bir isaat dahi olsa namazın arkasına takıştırdığım zekatla namazın arasına soktum. Yine meselenin kameti kıymet ve kadrine göre değil de ifade gücüme, iktidarıma, Cenab-ı Hak'tan gelen şeylere masariyet diyakatıma göre arz etmeye çalışacağım. Allah'a kalbimizde ne kadar kul olursak o kadar lütfeder. Bazen meccani lütufta da bulunur ama biz daha ziyade bu ikinci nevide Cenab-ı Hakk'ın lütuflarından istifadeyi düşünüyoruz. Bizlere meccani lütfesidir. Hac erkanı İslamiyeden beş mühim esastan bir tanesidir. Lugat manasıyla da ifade edildiği gibi o bir kastan ibarettir. Belli bir zamanda, belli işlerle, belli mekanda tavaf ve ziyaretin adı olan hac. Aslında bütün eşya ve hadiselerin, bütün zaman ve mekanların verasında Allah'ı kastan ibarettir. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ diye yola çıkan, mikatla Cenab-ı Hakk'ın emirlerine amade olduğunu ifade eden hacı, hac yaparken maksudum sensin Allah'ım, matlubum sensin Allah'ım, mahbubum sensin Allah'ım, Abdin ben, mabudum, sensin Allah'ım. Ubudiyetimi arz etmek için senin huzuruna geldim Allah'ım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk derken hacı bunu söylüyor. Ve bir de cemmi gafirin ağzında bu söz, bu ubudiyet aşk ve neşvesi manasını ve tonunu bulursa, küreyi arz derzeye gelir, arş ihtizaza kalkar. Rahmet gayrete gelir. Müminler Allah'ın rahmetinden istifade eder. Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz mevsimde kendisine doğru samimiyet ve ihlasla kalkan, ellere atayayı sübaniyesiyle muamele yaptığı zaman arada bizleri mahrum bırakmasın inşallahü teala. Hac hayatta bir kere yapılır çok girip yapanlar da vardır, ama mükellefe, mümine bir kere farz olur. Bir kere farz olur ama azim bir kâmeti, kıymeti vardır. Çapı çok büyüktür. Zira Allah Resulü'nün ifadesi içinde bir kere hac yapan insan, annesinden doğmuş, henüz dünyaya gelmiş gibi günahsız ve masum hale gelir. Yani hac, seni kendi potasında eritir, temizler, posan ayırır, seni tertemiz olarak rahmetin kucağına ve sinesine atar. Bir kere yaparsın ama fakat pir yapmış olursun. Cenab-ı Hak yapanlarınkini kabul buyursun. Yapmayanlara da yapmayı müyesser kılsın. Hac, kalbin önde yürüyüşü, İnsan ruhunun önde yürüyüşü aklın ona ram oluşu ibadetidir akıl bu vadide insanın kalbine ve ruhuna daha doğrusu bunların mahbit olduğu emri ilahiyeye ram ve tabi olur bu vadide zimamdarlığı belki pek çok ibadette olduğu gibi zimamdarlığı doğrudan doğruya Allah'tan gelen esintilere mahbit olan kalp ele alır ruh el alır, akıl bu mevzuda söz söylemeden vazgeçer, mantık belki rafa konur, şayet bir cevelangah bulurlarsa bu vadide, hikmetlerle yüz yüze gelme, maslahatları kavramaya çalışma, biriyle bin tanesinin tasavvuruna varma, sevdasına tutulur akıl. Böyle bir akıl o da sultanlık kazanmış demektir. Onun için mevzumuza girmeden, nakil ve aklın omuz omuza gelişi veya birbirlerine ters düşüşüm zıt istikametlere gidişi, ayrı ayrı istikametlerde mesafe kat edişleri hususu üzerinde bir iki cümlecikle durmak istiyorum. Akıl, Allah'ın insana lütfettiği bir nimeti ilahidir. İnsan, Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği akıl sayesinde Eşya ve hadiseleri tesir etme imkânına sahiptir. Aklı, dirayeti ve idraki sayesinde en vahuş hayvanları, en mütemerrit mahlukları, en korkunç ve dehşetengiz hadiseleri Allah'ın izniyle emrine tesir eder. Bu tesiri esasen Allah yapmıştır Celle Celaluhu. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنْنَهَارِ Ayı, güneşi peşi peşine emrinize müsahhar eden Allah'tır. Gece ve gündüzü emrinize tesir eden Allah'tır. Oradaki hava alışverişi muazenesini vaz eden Allah'tır. Geceye ayrı bir hava ve neşve, gündüzü ayrı bir hava ve neşve vaz eden Allah'tır. Böylece sizin hayatınızı, düzen ve ahenk içinde sürdüren Allah'tır. Gece ve gündüz ise, kainatta cereyan eden büyük iki hadisenin, çok büyük iki meselenin tezahüründen ibarettir. Ayın ve güneşin devranından ibarettir. Yıldızların seyr-i seyahatından ibarettir. Yani gece ve gündüzü sizin emrinize müsahhar kılan Allah Celle Celaluhu hadiselerin diliyle size diyor ki, ben güneşi kırbaç gibi bir elinize verdim, ayı ayrı bir kırbaç kamçı gibi ayrı bir elinize verdim, bunlar üzerinde size teshir gücü bahşeyledim, bunları emrinize müsahhar kıldım, size müsahhar kıldım. وَسَخَّرَ şems الشَّمْسَ وَالْقَمَرٍ diyor. Allah'ın bu azim çarkı ve dolap içinde ne güneşin tülüğü ve grubuna, ne de kamerin çeşitli metaliden tülüğü ve grubuna veya megaripte grubuna ihtiyacı yoktur. Belki siz bunlara muhtaçsınız. Kamerin kameri hikmet cemaline siz muhtaçsınız. Güneşin hakikat gamzeden reşaat, şu'aat ve cemaline siz muhtaçsınız. Muhtaç olduğunuz şeyleri doğurmaya meydana getirmeye muktedir değilsiniz. Aczınız ve fakrınız için de bunlar size tesir edilmiş. Öyleyse bunları size, bunların ve sizin üzerinde hakim bir kuvvet tesir ediyor. Sizi bilen ve bunları bilen, kitap sayfası gibi sizin hesabınıza çeviriyor bunları. Allah'tır O. وَاَتَٰىكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُونَ Ondan istediğiniz her şeyi size verdi Peyder Pey. Güneşin bu şekilde doğuşu, dünyanın bu şekilde hareket edişi, kamerin bu şekilde cereyan edişidir ki, kimisi mevsimleri sırtlamış getiriyor, kimisi çeşit çeşit gül demetleri, bukeleriyle, buketleriyle baharı getiriyor, kimisi ağaçların dallarında meyve salkımlarını size getiriyor, kimisi sonbaharı, kimisi kışı getiriyor. Her birisinin etekleri ayrı ayrı nimet cevherleriyle dolu ve sizin önünüze saçıyorlar. Ve atakum min kulli ma saltumuhu. Fi'len, halen ve kalben istediğiniz her şeyi verdim. Gözünüze ziya sürmesini çektim. gökyüzüne güneşi çivilemeseydi göremeyecektiniz. Göz bu çukura çivilenin cehal diliyle dedi ki görmek istiyorum. İşte bu arzu ve bu isteği isaf etti, gökyüzüne güneşi çiviledim. Zamanı bilemeyecek, haftayı takdir edemeyecek, ayı anlayamayacaktınız ay ve güneşin devran ve cevelan olmasaydım. Recep nedir, sefer nedir bilemeyecek, Ramazan'da dize gelemeyecek, zilhiccede hacca gidemeyecektiniz kamer olmasaydım. Sizin içinizdeki bu arzuya cevap verdim. Hal dilin Allah cevap verdim. Kameri hikmet cemalli emrinize müsahar kıldım. Gelse kürenize çarpsa kıyametinizi koparır. Bu dehşet engiz mahluk sizin emrinize müsahar. Muti muti sizi dinleyen bir arslan gibi emrinizi dinliyor. Ve in nimet ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini sayıp dökmeye defter tutup tespit etmeye kalksanız sayıp dökemezsiniz. Tespit edemezsiniz. İnnel insane le zalumun Sen gel gör ki şunan kör insan ne kadardan kör. Gözü kapalı bu nimetlerin yanından geçiyor. Bağlı geçiyor bu nimetlerin yanından da. Nimetlerin verasında görmesi gerekeni göremiyor. Akıl bunu anlayacak. Akıl bunları kavrayacak ve etekleri şükürle dolu Rabbisinin huzuruna çıkacak. Onun onun önüne nimetleri dökmesine karşılık şükürle Rabbisinin huzuruna çıkıp şükrünü oraya dökecek. Bununla serfiraz insan. Teshir hususunu Kur'an-ı Kerim çok ayetleriyle anlatır. وَسَخَّرَ لَكُمَّا فِي ve ma فِي الْأَرْضِ جَمِعًا min göklerde ve yerde olan her şeyi Allah emrinize müsehhar kıldı. Bu hususun ariz ve amik izahına geçecek değilim çünkü mevzumuz haç. Fakat hacca bir bir mukaddime mahiyetinde akıl ve naklin dudak dudağa gelişini veya birbirlerine ters istikamete gidişleri hususunu arz etmeye çalışıyorum. Mevzumu bunun üzerine koyacağım inşallah. Göklerde ve yerde olan her şey insanın emrine müsahhar kılındı, diyor. İnsan akılla serfiraz. Her şeye adeta hükmedebilecek mahiyette yaratılmış. Ama aklın bir sınırı vardır. Taakkulün daha doğrusu bir sınırı vardır. Aklın kendi fonksiyonunu, edasının bir sınırı vardır. Neyi kavrar, nereye kadar kavrar? ve nerede durmalıdır, bunu sahibi nakil tayin etmiştir. Biz bu vadide buna uyma mecburiyetindeyiz. Akıl kendi sahasını aşarak söz söylememesi, tasavvur etmemesi gereken sahada tasavvura kalkışırsa işi karıştırır, şirke düşer, felsefenin yaptığı gibi mağlatalı nazariyeler içinde boğulur. Bir vesileyle size bir misalle tasavvur ve taakkulun manasını arz etmeye çalıştım. Kavranılan şeylere şekiller, suretler vermem, belli hüviyyete irca etmem, künhüyle idrak edilmediği halde idrak etmiş gibi kendisini düşünme, öyle tasavvur etmem. Buna tasavvur diyoruz. Taakkula gelince, yani akla ait hususiyetlerin yerine getirilmesi meselesine gelince, pek çok mesele, yani eşya ve hadiseler içinde pek çok mesele, belki hakiki yüzüyle, aklın nazarına görünür. Fakat pek çok mesele vardır ki maverai tabiatta, eşya ve hadiselerin ötesinde akıl sadece bir kısım kaziyelerle, bir kısım hükümlere varacak, fakat işin mana ve muhtevasını kavrayamayacaktır. Hele uluhiyet, daire-i ait meselelere gelince akıl, bu mevzuda sadece buldum fakat ad koyamadım. Bir şeyi tanıdım fakat künhüne varamadım. Bildim fakat idrak edemedim. Gerçek marifetine ulaşamadım. İşte bütün marifetim benim buna bağlıdır diyecektir akıl. Misalimiz şu idi. Biz hepiniz beraber burada bir çatının altında oturuyoruz. Kapımızın verasında bir tokmak sesi duyulduğu kapının tokmağına hafif hafif dokunuyor. Veya şimdi olduğu gibi zile basıyor. Biz kapıyı açmadan, kim olduğunu görmeden, onu tanıyamadan burada bir kısım tasavvurlara ve dolayısıyla nazariyelere kalkışırsa karıştırmış oluruz. Yanıldığımızı göstermiş oluruz. Kapı çalındı, bunu vuran siyahi bir insandır, yalan. Kapıyı vuran beyaz bir insandır, yalan. Kısa boyludur, yalan. Uzun boyludur, yine yalan. Alimdir. yalan. Cahildir, yalan. Komşulardan birisidir, yalan. Uzaktan birisidir, yalan. Devlet memurudur, yalan. Ne deseniz yalan denir buna. Felsefenin göremediği şeylerden bahsi işte böyle topuyla yalan. Topuyla yalan, çünkü bütünü tasavvurlardan ibaret. Ama biz bir şeyi biliyoruz doğru, biliyoruz ki kapının verasında zile basma durumunda birisi vardır. Düşünebiliriz, bu zat öyle bir zat ki boyu bizim zile yetişiyor. Zile basma gücüne sahip, zile basma tasavvuru var, zile basıyor, acaba ne istiyor bizden? Acaba ne istiyor bizden? İşte akıl burada durur. Ötesine akıl denmez, onun ötesine delilik denir. Buna taakul diyoruz. Bin bir hadise tarrakalarla kapımızın ziline basıyor. Ağaçlar meyveleriyle kafa kapımızın ziline basıyor. Bahar neşvesiyle kalp kapımızın ziline basıyor. Tasavvur ediyoruz. Hata ediyoruz taakkul ediyoruz, isabette bulunuyoruz. Biri var ki eşya ve hadiselere hükmediyor, mevcudiyetini bize duyurmak istiyor, aç gönüllerimizi doyurmak istiyor, tamam bu biri var. Nedir acaba matlabı, nedir acaba maksadı, ne istiyor bizden bunu bilelim. Akıl böyle diyor, bu aklın yolu. Öbürü sapıtmış aklın, tasavvuri yolu. Kapıdaki şudur budur deme, aklın sapıtmış hali ve tasavvuri yoludur. Aklın sınırını bilmek lazım. Onun içindir ki, biz ameliyat İslamiye üzerinde duruyoruz. Aklımızın ulaşamayacağı sahalar vardır. Fakat kapının verasından bir ses gelecektir. Beni bu kadar bilmenize memnun oldum. Beni bu kadar bilmenize memnun oldum, benim matlabım, maksadım şudur, size bildiriyorum. Ben diyorum ki saflarınızı şu şekilde tanzim edin. Kapıya doğru dönün. Bana teveccüh edin. Şu dakikada size kendimi bildirdiğim gibi. Verasında bilmekle mükellef ve çok muhtaç olduğunuz şeyleri de bildireceğim. Yakında size bir elçi göndereceğim. Elçimi dinlediğiniz zaman, bütün matlaplarınız ve maksatlarınız hasıl olacak. İçinizdeki düğümler çözülecek, huzura, inşiraha ve aydınlığa kavuşacaksınız. Biz birinci fasılda fıtratı dinlemiş olduk. Cebri olan fıtrat kanunlarına kulak vermiş olduk. İhtiyarımıza hükmedecek, bize çeki düzen verecek, bizi biçime koyacak. Belli bir potada eritecek ses ve soluk sonra geliyor. Adem, İlâh Muhammed aleyhissalâtü vesselâm. Biz nebilerden öğreniyoruz, kapının verasındaki ses sahibinin maksat ve matlabını. Zira Allah Celle Celaluhu, eşya ve hadiselerin dışında, her yerde hazır ve nazır fakat hiçbir şeyin içinde değil. Her şeyle kendini duyuruyor fakat hiçbir tasavvura müsait değil. ''Hiçbir şekilde tasavvur edemeyiz küllemâ khattara bibalik.'' ''Fallâhû verâe verâe verâe zâlik.'' Ne düşünürseniz O'nun daha ötesinin, daha ötesinin verasındadır Allah. Allah veraların, veraların, veraların verasındadır Celle Celaluhu. Taakul ve tasavvurun sınırlarını çok iyi bilmek lazım. Taakıl, felsefi hüviyetiyle bizim namazımızın, orucumuzun içine girmesin, ekşitmesin, haccımızı bulandırmasın, bilsin ki böyle esrarlı ibadet-ü taat, ancak kapının verasında tokmak sesini duyduğumuz zatın işar, ilan ve ilamına bağlıdır. Bildirirse biliriz, bildirmezse bilemeyiz, duyurursa duyarız, duyurmazsa duyamayız, onun belli bir sınırları var ve biz mağaranın içinde kapalı mahluklarız. Onun içindir ki ibadeti taatta vazii şeriatın hükmü değişik şekildedir. Muamelatta değişik şekildedir. İbadetü taat şari tarafından emredilmeden madumdur. İbelleyin bunu. Allah ibadetle bizi mükellef kılmasaydı, biz ibadet bilmiyorduk. Ne yapacağımızı bilemiyorduk, şaşkın ve mütehayyir mahluklardık. İbadetü taatta emir emir sahibinden geleceği ana kadar ortada yapılacak hiçbir şey yoktur. İbadet yoktur, iman değil. İbadet yoktur. Muamelata gelince onda aklın semeresi vardır. Muamelat vardır. Sahibi şeriat tarafından salihi ve sağlamı takrir edilir. Fasit olanı ıslah edilir. Müteşabih olanı da vüzuha kavuşturulur, aydınlatılır. Sahibi şeriattan emir gelmeseydi, belki insanlar uzun zaman düşüp kalktıktan sonra alışveriş mevzunda bir şeyler söyleyeceklerdi. Şirketler mevzunda bir şeyler söyleyeceklerdi. Cinsler bir araya gelince bir araya gelmeye görevi kısım kanunlar düşünecek bu işi prensibe bağlayacaklardı. Fıtratın zaruri ve cebri kanunları içinde akıl hocalarken çabalarken bir şeyler bulacaktı. Yani muamelatı ve şeriyede aklın az çok tehli olacaktı. İbadet-ü taata gelince o emredilmeden madum karşımıza çıkacaktı şeriat sahibi ne yapar? Muamelat mevzuunda sağlam, aklın bulduğu şey isabetli ise takrir buyurur onu. Bozuk ise şayet ıslah eder. Şayet kapalı ise, mülek, müteşabih bir mesele ise onu da aydınlatır, müziaha kavuşturur. Ve böylece, muamelat ibadetin yanında, şârin bu mevzu'a getirdiği şeyi getirmesiyle, tabir caizse Nebi'nin rutuş yapmasıyla kuvvet kazanmış, istikrar kazanmış, ibadetle omuz omuza gelmiştir. Yani Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'dan sonra namaz nasıl dinin prensipleri içinde ehemmiyet kazanmış bir ağırlığa sahip hale gelmiştir. Aynen öyle de sizin evlenmeniz veya boşanmanız Aynı ağırlıkta Resul Ekremin rutuşuyla kutsi bir hüviyet kazanmıştır. Çarşı pazardaki alışverişiniz kutsi bir hüviyet kazanmıştır. Konuşma adabınız ondan öğrendiğiniz şeylerle kutsi bir hüviyet kazanmıştır. Yemeniz, içmeniz, yatmanız, kalkmanız, israfınız ve iktidarınıza kadar her şeyiniz ondan öğrendiğiniz şeylerle kutsi bir hüviyet kazanmıştır. Badema muamelatta dahi akıl bir şeyler yapamaz. Belki o mevzuda söz söylenmemiş ise şayet muhbir-i sadık ve vazii şeriatın emirlerine dayamak suretiyle el olan sahada iştihat diyeceğimiz ameliyeyi yapacak kıyaslarıyla yeni komprimeler beşere takdim edecektir. Usulü hüviyette olan şu meseleler biliyorum ki çoklarına ağır geliyor. Fakat meselemizin esasını kavrama buna bağlıdır. Aklın sınırlarını bilecek. Bilecek ve aklın zimamını şeriata dini mübin İslam'a teslim edeceğiz. Hakiki akla istislam gerektir. O inna diyecek Resul ü Ekrem'e teslim olacaktır. İnna diyecek Allah'a teslim olacak. İnna deyip Kur'an'a teslim olacaktır. Aklın yolu budur. Bunu söylerken dini mübin İslam'da hikmet ve maslahatları inkar etmiyoruz. Allah Celle Celaluhu nasıl kadirdir, kadirdir. Muktedirdir. Aynı zamanda Allah Celle Celaluhu öyle de faalun limayyittir. Aynı zamanda Allah Celle Celaluhu hakimdir. Allah vardır. Varlığını akılla biliyor ve buluyoruz. Kainattaki tasarrufuyla kudretini kavruyoruz. Eylü işler ve hadiseler içinde iradesine, meşiyetine şahit oluyoruz. Ve bir şeye pek çok maslahatlar takmış olmasıyla hakim olduğuna şahit bulunuyoruz. Yani abes iş yapmaz, her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez, Allah diyoruz. Bütün bunları aklımızla görüyor ve biliyoruz, dikkat buyurun. Cenab-ı Hak bize ferman etse, ben sizden şunu istiyorum, namaz kılın, oruç tutun, Arafat'a çıkın, ihrama girin diyorum. Siz kalkar aklınızla bunlarda hikmet aramaya, acaba ne hikmeti var bunu yapalım ama demeye durur iseniz geriye dönmüş olursunuz. İrtica olur bu. İrtica diyorlar ya, irtica olur. Zira aklın bir cevelangahı var ki, biz orada kuşlar gibi pervaz ettik. vücudi ilahi, vücub ilahiye şahit olduk. Gördük ki muhteşem ve baş döndürücü bir kuvvet, şu yıldızları, şu seyyareleri, şu peykleri tesbih tanesi gibi çeviriyor elinde. Gördük ki baş döndürücü muhteşem bir kuvvet, güneşleri, ayları ve yıldızları doğurtuyor ve batırıyor. Kudretine şahit olduk. Binbir hikmet nesceden meşiyetine şahit olduk. Hakim isminin cilvelerine şahit olduk. Ağacın başına meyveyi astı salkım halinde. Dilimizi okşayacak tadı koydu içine. Dilimize kuvve-i zayika dediğimiz zevk alma kabiliyetini perçinledi. Ağzımızla midemiz arasında münasebet kurdu. Mide ile bağırsak arasında izdiva çasıl etti. Hazım tevellüdü bununla hasıl olur. Bu ahengi vaz etti Allah Celle Celaluhu. Dile bin hikmet taktı. Göze bin maslahat bağladı. Kulağı bin fayda ile tezyin etti bunları gördük. İnandık dedik. ke ya Rabbenem. Seni bildik ey Rabbimiz dedik. Aradık, taradık, bulduk. Bulduk ve sesini duyduk. Nebinin solukları içinde kelamına muttali olduk. Bize dedi ki rükû edin, yüzünüzü yerlere sürün, gururunuzu kırın, secdeye varın, verdiğim şeyden vermeniz gerekenlere verin, aç durun dediğim zaman aç durun, seyahata kalkın dediğim zaman seyahata kalkın, beni kastedin, adına haç diyin bana doğru gelin bunların hikmeti ne ola ki acaba? dersen geriye gitmiş olursun. Sen aklın cevelengahını açtın, onu arkaya attın, huzura geldin, onu dinlediğin yerde geride bıraktın, hizmetçinin dırıltısına kulak verirsen irtica yapmış olursun. Sınırını bilmen lazım bu meselenin. bittiği orada iş. Badema Allah dinlenir. Onun içindir ki, Domuz etini için haram, niçin haram olursa olsun, Allah haram etti. Hangi Allah Celle Celaluhu? Ben aradığım, bulduğum varlığına inandım ya, işte o Allah. İnanmıyorsan Allah'a bu dedikoduyu yapacaksın. İnanıyorsan Allah'a Allah haram etti, bitti bu iş. Allah namaz kıl dedi sana. İnanmıyorsan o mevzuda münakaşa yapalım. Veya sen nefsinle cidale tutuş, araştır. Kör değilsen, sağır değilsen, binbir tarrakanın duyurduğu müziki içinde duyacaksın o ses ve soluğu. Duyduktan sonra yeniden eski ait şeylerin münakaşasını yaparsan bu irtica olur. Mü'min mürteci değildir. Bu türlü dedü kuduya ve güftü güya düşmesin. Rabbim emretti yapıyorum, namaz kıl dedi kılıyorum. oruç tut dedi tutuyorum. Hacca git dedi gidiyorum. Biz ibadeti böyle anlıyoruz. Anladınız mı şimdi kapının içindekinin dışındakinin manasını? Kapıya vurdu, mevcudiyetini duyurdu. Duyduk ve inandık, ferman gönderdin. Beni dinleyecek itaat ve inkiyat edeceksiniz dedim. Nebinin sesiyle meseleyi teyit ettim. İnandık, amenna dedik. Günde yatsıdan sonra yatarken Aminen Ruzul Bimaunzila ileyhimin Rabbi ile bu ahpte Peymana sadakatimizi ilan ettik. Her gün 50 yaşında isek 50 senenin her gününde bu ahpte Peymana sadakatı yeniledik. Allah'a iman ettik, kitaplara iman ettik, Peygamberlere iman ettik, haşre, neşre, kadere iman ettik. Ondan sonra ibadetü taat. Bu mevzuda aklın önü kapalı. Sadece sen, Mevla'ya ait bir kısım hikmet ve maslahatları kavrarsan fenime ve biha diyeceksin. Ama mesele sadece senin kavradığın maslahattan da ibaret değildir. Çünkü o zaman, maslahatına mütenahi olan Allah'ın icraatındaki maslahatlara sınır koymuş olacaksın. Yani zavallı beşer, hınzır etinin yenmesinde mani olan trişini düşünürse, Allah'ın hikmeti ve maslahatına sınır koymuş olacaktır. Halbuki Allah Hakim'dir. Namütenahi hikmeti ve maslahatı vardır. Senin sönük aklına görünen bir tanesi ise verasında bin tanesi vardır. Sınır koyduğun zaman, zavallı kendi zayıf mikyasını Allah'ın namütenahi mikyasıyla karşı karşıya getiriyor. Daha doğrusu, kendi zavallı aciz mikyasını esas kabul ediyor. Allah'ın mükyaslarının ona tabi tutuyor, kendi mükyasının dışına gidene şaz nazarıyla bakıyor. Daha galizi, daha çirkini, işten gelen bir küfranın ifadesi, innal insan la zalumun kafar derken buna parmak basıyor? Beşer Allah'ı kendine tabi görüyor. Anladınız mı meselenin gülzetini? Aklımda her şeyi halledeceğim diyen nankör insan. Akıl Allah'ı iki kere iki dört eder katiyetinde, kavramaya yarayan bir alettir, bunu yapmışsa vazifesini yapmış badema kendisine düşen şey istislamdır. Teslim olmak, teslim teslem, İslam ol selameti bul, yani Resulullah'ın silkine gir kurtuluşa er, Cenab-ı Hak bizi kurtuluşa giden yola hidayet buyursun. Aç binlerce hikmetle mensuç bir ibadettir. Karşımıza bir sürü hadise çıkar ki pek çoğunun manasını bilemez ve kavrayamayız. Bir yerde çıkar, ihrama sarılır, orada kıyamda dururuz, el pençe divan dururuz. Bir yerde gelir yorgansız, yastıksız, elbisesiz yatar, geceyi orada geçiririz. Başka bir yerde bir taşı taşlarız. Başka bir yerde taşlardan meydana gelmiş bir binanın etrafında döneriz. Bütün bunlardaki gerçek manayı bazen kavrar, bazen de kavrayamayız. Vicdanımıza uzaktan gelen ve bir kısım dalgalar halinde çarpan ve mevcudiyetini hissettiren, feyiz-i gelen nur ve sırları bazen hisseder, bazen de edemeyiz. Hissettiğimiz zaman dahi veremez ve değerlendiremeyiz. Sadece bir hissedişle geçer gider mesela. Biz bu sahada ve bu vadilerin pek çoğunda sadece sahibi şeriata teslim olmanın havası içinde bulunuruz. Ve bunun ruha getirdiği öyle derin bir inşirah vardır ki, siz belki kendi kafanıza göre bulduğunuz, buluşturduğunuz manalarla Sahibi şeriatın emrine teslimde duyduğunuzu, o hazzı duyamayacaksınız. Bir Arafat'a gidiniz, kum çölü içinde ayakta durunuz, veya Cebel-ur-Rahmet diye abideleştirilen taşların üstüne çıkıveriniz. Hele pek çoğunun tazimsizliği için de orada mideniz bulanmış olarak bulunuveriniz. Siz aklınızla bu yolda yürür iseniz, sizin de mideniz bulanacaktır. Ama sahibi şeriatın emrine teslim ve inkiyat havası içinde bulununca, gönlünüz nura, sürura, huzura gark olacaktır. Rabbim, bana bir akıl, dirayet ve kiyaset verdin. Akıl karadan tefrik ve temyiz imkanını bana bahşeyledin. Şurada durmanın benim ölçü ve kıstaslarıma göre boş olduğuna beni hidayet eyledin. Ama bunda bir doluluk var ki o senin emrine bağlı ve ona dayalıdır. ''Ben şu anda nefsimin başına taş atıyor gibi, onu taşıyor gibi, kör gözüne bir taş yuvarlıyor gibi, senin emrine inkiyat havası içinde öyle huzurla dolup taşıyorum ki, dünyada hiçbir nimet bu kadar leziz, bu kadar şerif olamaz.'' Duyacaksınız bunu vicdanınızdan. Şeytana taş atarken, Hakk'a gönül vermiş bir abid, bir zahit olarak gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Ben ki akıl ve dirayetle zâfirazım. Ben ki insanlıkla şeref yabım. Karşımda bir camide taş atıyorum. Aklım bunu almıyor. Fakat aklımın aldığı bir şey vardır. Bu senin emrindir. Onayın kıyadın neşvesini gönlümde duyuyorum. Bununla dolup taşıyorum Allah'ım. Ağlayacaksınız. Kendinizi salı vereceksiniz. İşte hac bu türlü menasik diyoruz. İbadet-ü taat, çeşitli mahillerde yapılan ibadet-ü taatla nes'edilmiş mukaddes bir ibadettir. Haçta Beytullah'ı tavaf vardır, haçta Arafat'a çıkma vardır, haçta Müzdelife'ye dönme vardır, günahlardan arınmak için bütün vadilere sapma ve başvurma vardır. Haçta çeşitli mescitlerde dolaşma, Adeta Cenab-ı Hakk'ın rahmet adına açılmış bütün kapılarını çalma. Bu kapı yetmedi, bu kapıdan da sana tahalet edeyim demem. Önüne gelen her kapıyı çalma. Hatta her adında lebbeyk Allahümme lebbeyk derken her yeri kapı ve pencere görme. Her yere bir işaret yapma. Bütün menfez, kapı ve pencerelerden mevcudiyetini Cenab-ı Hakk'ın huzurunda gösterme. Allah görüyor her şeyini gehban. Geldim deme emrini amadeyim. Sözünü orada ifade etmem itiraf etmem. Ve haçta tavaf vardır. Beytullah'ın etrafı tavaf edilir. Dönülür, durulur. Cenab-ı Hak herkese nasip ve müyesser buyursun. Biz de uzaktan ona dönüyoruz. O mukaddes beyte teveccüh ediyoruz. Beytullah yeryüzünde Allah'ın en mukaddes binası. İnne evvel bi lil-alamin. Yeryüzünde insanlar için ilk bina edilen ev Bakkada, Mekke'de olan Beytullah'tır. İnsanlar için ilk yapılan beyt Mekke'dedir. Ondan daha evvel bir bina yapılmamıştır yeryüzünde. Hazreti İbrahim Beytullah'ı sadece kavaidi üzerine kaldırmış, görünür hale getirmiştir. İsmail'le beraber ve izrafe İbrahimul kavayida minel beyti ve İsmail. Rabbena takabbal minna innaka entes alim. Hatırla habibim yişanım o günü, o zamanın. İbrahim beyti kaideleri üzerine, duvarları üzerine yükseltiyor alemin göreceği hale getiriyordu. Yani silinmiş, süpürülmüş, dehrin hadiseleri içinde yerle bir olmuş, beyte alamet olsun diye duvarlar yapıyordu. Beyt İbrahim tarafından yapılmadı. Bu ayet onu teyit ediyor. Zira diyor ki ayet, insanlık için yeryüzünde teveccühe medar olsun diye yapılan ilk bina beytullah'tır. Yani Adem'den de evvel, Nuh'tan da evvel, Hud'dan da evvel, Salih'ten de evvel Beytullah'tır. Öyleyse bir kısım müfessirin zannettiği gibi onu Hz. İbrahim yapmadı. Hz. İbrahim yapmadığını okuduğum ikinci ayette delildir. Ve iz yarfâu İbrahimul kavâide minel beyt ve İsmail. Rabbena takabbal minna inneke entes alim. İbrahim ve İsmail beyti kaideleri üzerine kurarken, korken Allah'ım bizden bunu kabul buyur. Semi ve karib sensin, Semih ve alim sensin diyorlardı. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e emretti. Beytullah'ı inşa et ve halkı davet et. Herkes bu davete icabet edecek. O da çıktı seslerini verdi Beytullah'ı inşa ettikten sonra. Ayetten anlıyoruz ki Beytullah'ı Hazreti İbrahim ve İsmail kaideleri üzerine koydular. Halbuki dikkat buyurun. Yine beyt diyor. Demek ki beyt vardı orada. İbrahim sadece ref etti onu. Zira başka bir ayet ışık tutuyor buna. Diyor ki Rabbi inni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in ende beytikel muharram. Rab'bim zürriyetimi iskan ettim. Ekin olmayan, suyu bulunmayan, havasından başka bir şey olmayan bir yere ailemi, efradımı getirdim, koydum. Hazreti Aceri getirdi oraya koydu. Ama ne diyor ayında Beytül Muharrem. Öyle bir yerdi ki Beyt-i Haram'ın yanı başıydı orası. İsmail oraya yerleşecekti. Halbuki hadiseler çoktan silip, süpürmüş, tıraş etmiş, götürmüştü binayı. Binanın eseri yoktu ama Kur'an yine diyor ki اِنْدَ بَيْتِكَ muharram. Öyleyse, Kâbe Beytullah hakkın koyduğu manayla bina değil, o belki bir yer, o belki amudi nurani, o arzın merkezinden Beytul Mamur'a kadar muhteşem bir mana. Muhteşem bir mananın adıdır Beytullah. Beytullah taşlarla çevrili olan, bir örtüyle mestur bulunan bina değildir. O bina alamettir, o muhteşem mananın üzerine Allah'ın emriyle saplanmış bir sancaktır ki, siz o mananın nerede bulunduğunu görebilmek bilebilmek için bir nişandır, bir alamettir, bir şairdir veya şairden bir parçadır. Eğer Hazreti İbrahim inşa etseydi, Hazreti İbrahim'in inşasını kabul etseydik, Kur'an-ı Kerim'in insanlar için ilk vaz edilen binadır sözüyle Hazreti Nuh'a, Hazreti Adem'e, Hazreti Uda, Hazreti Salih'e insan demememiz gerekecekti. İlk peygamberle ilk insan, ilk insanla ilk peygamber ve ilk insan için ilk mabed ve edeceği mabed, Hz. Adem'den evvel yapılıyor. Hadisler içinde, ayetlerin ötesinde meseleyi ele alacak olursak, bu binaya ilk harcı, mana harcını koyan Allah'tır. İlk mana ile bunu nesceden meleklerdir. Yeryüzünde cismaniyete göre buna hüviyet veren Hz. Adem'dir. Yeni bir şekilde bunu ikame eden, kaideler üzerine oturtan Hz. Nuh'tur. Hazreti İbrahim, bu altın halkadan bir ferttir ki, Efendimiz'e münasebeti itibariyle derindir, büyüktür, şerefli bir dededir. Efendimiz orada tevellüt etmesi itibariyle, Kabe, Kabe'nin Halil İbrahim ve Hz. İsmail'le yeniden bina edilmesi ve Efendimiz'e meselenin intikal ettirilmesi ayrı bir mana taşımaktadır. Asıl sahibi Kabe, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Bu şerefli nur, bu şerefli zuhur, dünyayı pür nur ve pür zuhur edeceği zaman, dünyaya yeni bir hava ve neşe getireceği sene, ashab fil fiil Kabe'nin kapısının önüne kadar gelmişti. Ebrehe ordusu Kabe'yi tehdit etmişti. Fakat fevz ve necat elde edememiş. Bu mevzuda bir şey elde edemeden geriye dönmüştü. Allah Kabe'nin binasını korumuştu. Hem nasıl Kabe'nin binasını? İçinde senenin her gününe ait bir putu taşıyan, 360 küsür put taşıyan Kabe'nin binasını Allah korumuştu. Korurken şunu ifade etmişti. Ben Kabe'nin binasını koruyorum. Bu sene dünyaya şeref ve huzur getirecek zat Kabe'nin manasını koruyacaktır kuttan temizlenecek, safi gönüllerin kıblegâhı olarak kıyamete kadar süpürülecek. krallar ellerine süpürge alacak, onu süpürmek için koşacak. Bütün İslami İmparatorlar, İslam'a Melikler ve Malikler, ona koşacak ve o kapıda hizmetçi olduklarını ifade ve ilan edecekler.